Estağfurullah, estağizü billah bismillahi ve ve selamü ala resulillah. Selamünaleyküm muhterem dostlar. Cuma hutbelerinde dediğimiz gibi usyekun bir takvallah ve taati, obadan nefsi Allah karşığalmaktan sakınmayı sizlere ve en öğütlemekle mükellefim. Her birinizin mükellef olduğu gibi. Çünkü bizler yaratılış itibariyle unutmaya yani gaflete dediğimiz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 Namazla günde işte sabah kalkar kalkmaz, sabah namazıyla, öğlen tam koşturmacanın ortasında, ikindi de işler kızıştığında, akşam yorgunluğun başladığında, yası artık aile halvetini yaşandığı bir ortamı dahi günde beş vakit sistematik olarak e, Rab aradaki bağın zikir vasıtasıyla konmuş olması da ölçülü bir hayatı yaşamamız için Allah'ın bize takdir ettiği önemli bir işaret. Bu bağlamda günde beş vakit namazıyla bizi güncel olarak kendisiyle alma bağlantısı vesilesiyle terbiye eden disiplin eden böylece özgür kılan, makul şekilde özgür kılan Allah mesela değil mi ebeveynler evladlarının sağlığına zarar gelmeyecek bir şey gördükleri zaman o evet evladım bundan sınırsız özgürce bundan faydalanabilirsin diyebileceği ortamlar olacak. İstediğin gibi burada oyna diye bir sınır çizilmiştir. Sokaktayken elimi bırakma der değil mi mesela ben çocuklarımın elinden tutuyorum.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 أَهْلًا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى لَكُمُ ثم أتم الصيام إلى الليل فلا تباشروهن عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا كذلك يبين الله للناس Yeme içmeyi ve cinsel yakınlığı yasakladığını anlatıyor Allah Azze ve Celle bu ayette ve imsak ile iftar arasında bunların kısıtlandığını ifade ederken orada çok ilginç bir şekilde yine bu sınırlar Allah'ın çizdiği sınırlardır. Bunlara yaklaşmayınız. Allah bunları bütün insanlar için açıklar, Umulur ki böylece sakınanlardan olursunuz. Hatırlarsanız ne demiştik? sakınmak üzerine ibadetleri inşa ediyor Allahu Teala. Yani sınırlara saygı üzerine ve men yu'azm şa'ir Allah. Allah'ın çizdiği hudutlara, sınırlara saygı, ihtiram göstererek. Çünkü bu ihtiram ve hürmet yani haram dediğimiz şeyler. Şu anda bizde normalde helal olan ve hatta farz olan su içmemiz normal hayatımızı bize farzdır. Niye? İçmezsek, öleceğimiz için bize farzdır içmemiz ama şu anda da haram iftar vaktine kadar.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 İttika etmek, istiğfar etmeyi, kısaca değinelim. Nedir istiğfar etmek? Allah'a karşı gelmekten sakınmak. Aziz dostlar ben 14-15 yaşından beri radyolarda sohbet ediyorum. 2000 yılında, o zamanlar tabii ki biraz da çocukluk zamanlarımız, yazmış olduğum bir yazı vardı. O yazıyı özetlemiştim ve Eyüp'te, Fatih'te, Avcılar'da hatta diğer şehirlere gönderilerek de bunları dağıtımla gerçekleştirmiştim.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 hiç önem vermiyorlar bir yalancı haber verse döner onun yalancığını bildiğimiz halde getirdiği haberi araştırırız ya doğruysa diye o halde Resulü Hazreti Muhammed'e bir yalancıya güven olan güven kadar bir itminan ve güven gösterilmezse nasıl olur o iman imanın var demek insanı kurtaramaz dinin emirlerine ve nehirlerine uymakta lazım olan esas. Öyleyse ey Müslüman! Ey hemen tövbe! İstiğfar! Kelime-i Şehadeti! اَشْهَدُ اَلَّا illallah ve اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُۜ Aklımda hiçbir şüphe kalmayacak, kalbimde hiçbir tereddüte mahal olmayacak şekilde şahitlik eder haykırırım ki,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 Affederler. Allah işte bu ihsan sahiplerini sever. Kimdir peki bu muhsin sahip olan takva ehli? Olarak Allah'a kıyametin gelmesiyle Allah'ın kıyametin gelmesiyle Allah'ın kıyametin gelmesiyle Allah'ın kıyametin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 Ramazan'ı bize emreden ayette ne diyordu? Allah azze ve celle. İstediğiniz gibi. Ya eyyuhellezina amenu. Kutiba aleykumus siyamu kamma min qablikum E iman edenler demek ki oruç tutmanın muhatabı iman edenler. İman edenler kimdir? Nüfus sözlüğünde İslam yazanlar ya da günlük hayatında kendisini tabir ederken müslüman olduğunu tabir ederek ifade edenler demek ki müslümansa bir insan mutlaka orucunu tutar peki bu orucun tutumuyla alakalı seçilmiş ümmet sadece İslam ümmeti mi? kutubu aleykumsiyam size oruç yazıldı yani farz kılındı ama sadece size mahsus değil. ''Kütübe alellezine min kablikum'' Sizden öncekilere de oluş yazıldığı gibi. Yani aslında Hz. Adem'e kadar süre gelen bir geçmişe sahip. Çünkü İslam'ın bizatihi kendisi Hz. Adam'dan beri var olan din Bu sebeple ''İnne dina İslam'' diye Kur'an'a geçer, Allah katına din İslam'dır diye geçer. Adem'den Şit'e, Nuh'dan İbrahim'e Musa'dan İsa'ya Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün Salavatullah Aleyhi Mecmai'nin bütün peygamberler İslam dininin elçileri olarak gelmiştir. Demek ki onlara demedir. Peki neden olabilir? Allahü Teala'nın bizden istedikleri mutlak sebebi O'nun davetini icabet edip etmeyeceğimiz, yani iman ettiğimizi söylüyoruz ya, iman ettim ama ispat etmek gerek. İman nedir? Dille ikrar, kalbiyle tasdik, bazı yerlerde de azalar ile ee, yaşam ile, pratikler ile ispattır. İşte tuttuğumuz oruç, kıldığımız namaz gibi aktivitelerimiz, Allah'ın evet ben sana iman ettim ve senin davetinde icabet ediyorum diye göstermiş olduğumuz bağlılık işaretleridir. Çünkü Allah yarattığını en iyi bildiği için bu sebepten dolayı kulun kalbinde, ruhunda ve hayatında boşluk kaldırmayacağı için daim kendisiyle bağ kurdurarak Ondan geldiğimizi, inna ve inna aleyhi racim ve ona döneceğimizi hatırlatarak verdiği ömür sermayesini süpermarkette çarşur eden yaramaz ve haylaz çocuklar gibi değil de makul şeylerde, makul hatta bazı televizyon programları var değil mi? Küçük bir ücret veriyorlar. Bunu en makul şekilde markette nasıl kullanırsın Ya da bununla makul bir şekilde evini nasıl düzenlersin? Ya da bu ücretle, bu sermayeyle makul bir şekilde eee... İhtiyaçlarını nasıl karşılarsın gibi yarışmalar da var. Ömür sermayesi de böyle harcur edilecektir ki bu sene Diyanet'in Ramazan'la alakalı seçmiş olduğu slogan da çok güzel. İsraf etme, sağlığını israf etme, paranı israf etme. Zamanını israf etme. Sana güvenenlerin güvenini israf etme. Sana saygı duyanların saygısını israf etme. Sana sevgi gösterenlere karşı sevgi gösterme kendini israf etme. Ayette o yüzden diyor ya. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala la teknatuu min rahmetillah. Doğru ve yanlış, apaçık ortada olmasına rağmen yine de haddi aşarak kendilerine karşı israfta bulunan kullarım Allah değil mi Zümer Suresi'nde. Esrafu, israf edenler. Neyi israf etmişler? Allah kendini ömür sermayesi vermiş, el vermiş, göz vermiş, akıl vermiş, birçok imkanlar vermiş ve bu sermayeyi neyde kullanmışlar günah işleyerek? Allah'ın rızasına uygun yaşamaya gayret etmeyerek Allah'ın kullarından istediği ne varsa aslında gene kullar için hikmetler taşıyor. Namaz, oruç, zekat ve salih önce Allah'ın için yaparız. Ancak ancak bununla beraber insanlar için, toplum için, birey için hikmetler taşır. Bu taşıdığı hikmetlerden bir tanesi olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği Kur'an'da şöyledir. Umulur ki Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Demek ki orucun en temelinde barındırılan hakikat sakınan olabilmek. Umulur ki sakınırsınız. Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız. Haddi aşmaktan sakınırsınız. Komşu haklarını riayeti aşmaktan sakınırsınız. İnsanları gıybet etmekten, kul hakkı yemekten, faizi düşmekten, fuhuştan, zinadan, Gece gündüz yapılan aykırı davranışlardan sakınırsınız. Allah'a karşı sorumluluklarınızı, ailenize karşı sorumluluklarınızı, nefsinize karşı sorumluluklarınızı, topluma karşı sorumluluklarınızı yerine getirmekteki hassasiyetten vazgeçmezseniz böyle sakınırsınız gibi sakınmak en önemli. Aynen. Çünkü Yunus Suresini hatırlarsak orada Rabbimiz ne buyururdu? Elâ inne evliyâ'llâhi lâ havfun aleihim lâ havfun aleihim ve lâ hum Allah dostlarım, gözünüz açın bir kendinize gelin. Allah dostlarına dünya hayatında, ahiret hayatında, kabirde mahşerde asla bir korku yoktur. Asla onlar mahzun olmayacak, üzülmeyeceklerdir diyorum. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Onlar ki iman edenler, iman edenler ve aynı zamanda ne yaparlar? İki şartı var diyor, Allah dostu oman iki vasfını اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Bir gerçek manada iman ederler. Ve sakınırlar, takva sahibi olurlar, mutlaki olurlar. Yani daha açacak olursak. Oruçta emreden neydi? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki sakınırsınız. Allah dostunu anlatırken ne diyor? لَذ۪ينَ اَمُنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edenler ve sakınanlar. Umulur ki sakınırsınız. İman edenler ve sakınanlar. Demek ki oruçtaki temel kasıt sadece bir sonraki sayfadaki 187'de anlatılan ve helal لكم ليله الصيام الرخيث الى نسائكم ونلباس لكم وانتم لباس لهم ديواما عاده كلوا واشربوا حتى تتبين الخيط ابيض من الخيط اسود من الفجر ايه neticiniz beyaz iplik siyah ayrılıncaya kadar ve ailevi yakınlığı içtimal etmektedir değil mi buradaki sakınmak sadece yemek içmek ve ailevi yakınlıkten yani ibaret değil bununla beraber midenin orucuyla ruhun orucu dilin orucu, kulağın orucu ömrün orucu batıla karşı orucu yani hayatın her alanı kuşatan bir oruç söz konusu Allah sakınanlardan olarak orucu midesine tutturan değil saim olarak oruçla yaşayan adam olarak niye Ramazan'ın sonunda bayram var? Ramazan bir fakülte bir eğitim kampı orucuyla, namazıyla ilavet edilen Kur'an'larıyla bu fakülteyi başarıyla bitirene Allah'ın ikramıdır bayram. Sen bir ay boyunca müthiş bir kampte çalıştın. Vezifelerini yeni getirdin. Al bakalım bayram. Bunun örneği dünyada da oruçlu gibi yaşarsan yani yanlışlara karşı takva ehli olarak yaşarsan nasıl ki Ramazan'ın sonunda bayram erdiysen hayatının sonunda da gerçek bayramı erersinin işaretlerini taşır.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 ve cinsel yakından imsak iftar arası yasak olmasının yanında bir kulluk mektebi olarak bir aylık eğitimgahtır oruç kamptır. Buhari'nin salatu teravih ve sam bahsinde, Müslimin, Ebu Davud'un sam iman amel. Gündüz sıyam yani oruç, gece kıyam yani namaz ile geçmiş gelecek günahları silen bir kulluk mektebidir bu ay.